Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina. Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd fe inne estaqa al-hadîs ve hayral hedîye hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin valâle ve kulle valâletin finnâr. Riyad-ı Salih'in şerhinde hayır yollarının çokluğu babındayız. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 215. ayetinde Siz her ne iyilik yaparsanız muhakkak Allah onu çok iyi bilir buyurulmuştur. Zilzal suresi 7. ayetinde her kim zerre kadar bir hayır işlerse onu görür ve husilet 46. ayetinde kim iyilik yaparsa kendisi içindir buyrulmuştur. Hayır yolları başlayacak üç başlık altında toplanır. Bunlar bedeni hayırlar, mali hayırlar ve hem bedeni hem mali olan amellerdir. Bedeni olanlar namaz, oruç, cihat gibi bedenle yapılanlar. Mali olanlar zekat, sadaka ve nafaka gibi amellerdir. Hem bedeni hem mali olanlar ise hac, Allah yolunda silahla cihat gibi amellerdir. Çünkü cihat hem malla hem bedenle yapılır. Fakat bu üç temel başlığın pek çok dalları vardır. Kullara türlü türlü hayır yolları koyulmuştur ki, Bıkmasınlar. Yani tek çeşit amelli usanmasınlar. Zira hayır yollar tek olsaydı insan usanır ve e, imtihanda tam olarak gerçekleşmezdi. Fakat hayır yolları çok olunca insanlar için bu daha kolay ve imtihan için de daha uygun olmuştur. allah Teala öyleyse hayırlarda yarışın buyurmuştur. Bakara 148. ayetinde. Ve Enbiya Suresi 90. ayetinde de onlar hayırlarda yarışırlardı diyerek hayırda yarışan kullarını övmüştür. E, bu da hayrın bir tane olmadığını bilakis pek çok olduğunu gösteriyor. Bu konuda pek çok ayetler vardır. İmam Nebe-i zikrettiği bu üç veya dört ayet dışında. E, bu da hayr yollarının çeşitliliğine delalet ediyor bu ayetler. E, kimi insanların namazı sevdiğini ve bol bol namaz kıldığını, kiminin Kur'an okumaktan hoşlandığını ve bol bol Kur'an okuduğunu, kiminin zikir ve tespikten zevk alıp bunları çokça yaptığını, kiminin de cömert ve başkalarına para harcamaktan hoşlanan biri olup sürekli sadaka verdiğini, israf etmeden aile efradına bol bol harcamada bulunduğunu görürsünüz. Kimileri de ilim öğrenmeye eğilimli olur. Bu ise günümüzdeki en büyük bedeni ibadetlerdendir. Çünkü cehaletin yaygınlığından ve ilimden nasipleri çok az olduğu halde ilim iddiasında bulunan, Sözde alimlerin bolluğundan dolayı çağımızdaki insanların dini ilimlere ihtiyacı çok daha fazladır. Bizim kitap ve sünnet üzerine bina edilmiş sağlam ve derin ilme sahip alimlere ihtiyacımız vardır. Ta ki köylerde ve şehirlerde yakınlaşmış olan bu kargaşaya son versinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş bir iki hadis bilenler fetva vermeye başlıyorlar. Kişi şeyh İslam i̇bn Teymiye, Ahmet bin Anbel, İmam Şafii ve başka imamlarmış gibi rahat rahat perfazlıca fetva veriyorlar. Allah ümmete güçlü ilim ve kuvvetli delile sahip sağlam alimler nasip etmezse bu büyük tehlikelerin habercisidir. Bu yüzden bize göre günümüzde faydası başkalarına ulaşan amellerin en fazletlisi ilim tahsil etmektir. Bu sadakadan, cihattan Hatta gerçek cihattan daha fazletlidir. Çünkü allah Teala bunu kendi yolunda cihada denk kılmıştır. Çeşitli şüpheler içeren ve mücahitlerin niyetinden şüphe edilen türden cihadı kastetmiyoruz. Bilakis Allah'ın dininin en yüce olması için cihad ettiğini kesin olarak bildiğiniz, mesela başkalarıyla cihad etmeden önce bu ülkeyi kendilerinde uygulayıp nefisleriyle cihad edenlerin hakiki cihadı, kastediyorum bu. Yani hakiki bir cihattan bile daha üstündür. İşte Allah ilim öğrenmeyi, kelamının en yüce olması için kendi yolunda savaşanların hakiki cihatlarına denk saymıştır. Bunun delili şu ayettir. Tebe suresi 122. ayeti. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde geniş bilgi elde etmek, fakir olmak, ve insanlar döndüklerinde, savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Allah burada ilim tahsilini Allah yolunda cihada denk kılmıştır. Yani bir takım alametlerden ve Allah'ın davasının en yüce olması için cihad eden mücahitlerin hallerinden hakiki olduğu anlaşılan yani samimi bir cihattan dahi. Kısacası hayır yolları çoktur ve bunların içerisinde Allah'ın farz kıldıklarından sonra en faziletlisi dini ilimleri tahsil etmektir. Çünkü bugün ona ihtiyaç daha fazladır. İbn-i burada şöyle bir şey anlatıyor. Birisi, filan beldedeki camilerde namaz kılmak caiz değildir diyormuş. Çünkü o camilerin yapımına maddi katkı yapanlar falan ve filan kimselermiş. Bir de ezana göre namaz kılanların namazı olmuyormuş. Çünkü insanlar namazı güneşe bakarak kılmıyorlarmış. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öğlen namazının vakti güneş tam tepeye gelip batıya döndüğünden itibaren başlar ve kişinin gölgesinin kendi boyuna ulaşana yani ikindiye kadar devam eder buyurmuştur. Bugün ise namaz vakitleri takımlerde yazılı ve insanlar buna uyuyorlarmış. Bunların hiçbirinin namazı sahih değilmiş. Yani ona göre bugünkü Müslümanların hiçbirinin namazı olmuyormuş. Asıl sorun bunu söyleyen adamın ilim sahibi bir hoca olarak tanınmasıdır. Halbuki o sadece kişinin filan okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma ocaz. Hülasa, İslam ümmetinin derin ilme sahip alimlerinin bulunması şarttır. Meselelerin böyle karma karışık olması insanlar için büyük bir felakettir. Zira ne dini yaşantıları düzgün olur ne de kalpleri huzur bulur. Her önüne gelen bir ağacın altında, bir çatı altında ya da bir dağın başında durup fetva verir. Bu ise doğru değildir. Bu ümmetin... Kitap, Sünnet, Akıl ve Hikmet üzere korluk derin ve sağlam birine sahip alimlerinin bulunması zorunludur. Yani burada e, vakit namaz vakitleri meselesindeki mesuliyet müezzinlerin üzerinedir. Yani müezzinler bu işi e, vakitleri Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam nasıl açıkladıysa böyle yapmak zorundadır. Ama böyle yapmıyorlar. Yani Üzerine düşeni yapmayan kimseler müezzinler. Bundan dolayı cemaatin namazının olmadığını söylemek, namazların geçersiz olduğunu söylemek doğru değildir. Bu sebeple e, İbn-i Hüseyin Rahimullah da eleştiriyor, e, işte sizin namazınız olmuyor diyerek birilerinin namazı hakkında e, fetva vereni. Ama bir meselede, mesela vaktin girmediğini biliyorsa kişi, yani vakitleri biliyor, şer'i vakitleri biliyor, Vakit girmeden kılınan namaz sahih değildir. Yani kişi bunu biliyor, vaktin girmediğini biliyor. Buna rağmen, yani batıl bir uygulama olmasına rağmen bunu yapıyorsa, burada hiç kimse bu namazın sahih olduğunu söyleyemez. Ama genel, umum olarak halkın, işte camilerde kıldığı namaza gelince bu insanlar bilmiyorlar bunu. Yani bu konuda namaz vakitleri konusunda bilgileri yok. Bu iş işte müezzinlere tamamen havale edilmiş. Belki bu insanlar bu müezzinlere güvendikleri için mesul olurlar. Niye? Çünkü müezzinler veya imamlar çoğu yerde fasık kimseler. Yani Allah'tan sakınmayan, büyük günahlardan sakınmayan, takvaya uygun işler yapmayan kimseler. Bunlara itimat ederek, işte sorumlu artık imamdır veya bugünkü Diyanet diye bir kurum var Türkiye'de mesela. Diyanet bu işi bilir biz Diyanet'e havale ediyoruz bu işi derse hata eder ve bundan sorgulanır insan. Çünkü bunlar Allah'tan korkan kimseler değil. Diyanetin kuruluş amacı belli, e, neye hizmet ettiği belli. Sünneti ölçü almadıkları gayet net ortada. Hatta Ramazan e, oruç vakitlerini de, işte hilalin görülmesine göre değil de, astronomik hesaplara göre yaptıkları resmen bunu savundukları da ortada yani güneşi veya hilali gözlerken hata yapmaları değil de söz konusu olan sistem olarak menhece olarak farklı bir yol tutmaları İbn Ömer radyalanmadan gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biz yazmayız ve hesap etmeyiz buyuruyor yani bu ümmetin özelliği olarak biz ümmi bir ümmetiz yazmayız ve hesap etmeyiz diyor kim yazıp hesap ediyorsa, hesap ederek bu şer'i vakitleri tayin ediyorsa, bir kere Muhammed ve Vesselam'ın yoluna muhalefet etmiştir. Allah Azze ve Celle defa hatta de birkaç ayetinde bunu zikrediyor ki, biz hilali vakitleri için bir ölçü kıldık, diyor. يَسْأَلُونَ kenil ehille Hilallerden sana sorarlar, Bakara suresinde ayette geçtiği gibi. Bu vakitler için, hac vaktinin bilinmesi, namaz vaktinin bilinmesi, yani şer'i vakitlerin, bilinmesi için bir ölçüdür. Allah'ın kitabında ölçü budur. Kim bundan başka bir ölçü edinirse o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği yoldan sapmıştır. Ve buradaki sapmayı kişi bilmesine rağmen mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iftarda acele etmeyen, savur geciktirmeyen bizden değildir. Yani fıtrattan sapar bu kimse. Bu ümmetin sapma sebebini bu olarak açıklıyor. Bu konudaki delilleri bilmesine rağmen ben diyanete uyarım diyorsa yani bunu isterse İbn-i söylesin, kim söylerse söylesin. Bu kimse Allah Resulü'ne muhaliftir. Bile bile batılı işlediği zaman da kimse onun işte namazının veya orucunun sahibi olduğunu söyleyemez. Çünkü Allah ve Resulü bunu söylüyor. Fakat mesela e, İslam şeriatı bazı vazifeleri yöneticilere yüklemiştir. Bazı mesuliyetleri yöneticilere yüklemiştir. Mesela hilafet olsa, Müslümanların cemaatını temsil eden şer'i bir sistemde, şer'i bir devlette Müslümanların emiri. Ve bu emire bağlı olan mesela namaz görevleri, imamlar. Bunlar vakitlerini geciktirirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yani böyle bir şeyin olacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namazları geçerlidir mi diyor yoksa şöyle mi diyor? Siz namazı vaktinde kılın. Onlarla beraber kıldığınızda nafiledir diyor. Onlarla beraber olduğunuz zaman, mescidde bulunduğunuz zaman işte sizinle kılmam demeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa burada işte bunların namazları geçerlidir manası yok bakın dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz vakitlerinde kılın. Şayet o namaz geçerli olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz vakitlerinde kılın demezdi. Siz onlara uyun, onlar nasıl kılarsa siz de öyle kılın derdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiyor. Siz vaktinde kılın. Yani vakti bilen, şer'i vakti bilen kimse başka türlü amel etmesin, amel edemez. Dolayısıyla İbn-i şu sözleri mutlak olarak söylendiğinde arzalı anlaşılır. Yani bu imamlar nasıl yaparsa yapsın biz onlara uyalım gibi bir şey anlaşıldı. Böyle değil. Hayır yollarının çokluğuyla ilgili hadislere gelince, 117 numaralı hadis Riyad-ı Salim kitabında Ebu Zer Cündib bin Cunade radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, en fazletli ameller hangi yeridir diye sordum. Allah'a iman ve onun yolunda cihattır buyurdu. Hangi köleyi azat etmek daha fazletlidir dedim. Sahipler yanında en değerli olanı ve en çok para edendir buyurdu. Şayet Allah yolunda cihat ve köle azadı elimden gelmezse ne yapayım diye sordum. İşini yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini yaparsın buyurdu. Elan Resulü bunlar da yapamazsan dedim. İnsanları kendi şerrinden korursun. Yani kötülük yapmazsın. Çünkü bu seninle senin kendi yararına işlediğin bir sadakadır buyurdu. Yani insanlara faydan dokunamıyorsa hiç olmazsa zararın dokunmasın. İnsanlara zararın dokunmaması için kendini tut buna çabala. Bu da işte kendi yararına işlediğin bir sadakadır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, en fazletli amelleri iman ve Allah yolunda cihattır. En üstünleri e, bunlardır, diyor. E, burada Ondan sonra Ebu Zerr peki hangi köleyi azat etmek daha fazletlidir sorusu geliyor. Sahipleri yanında en değerli olan ve en çok para deni yani en kıymetli <gülüyor> malından tasattuk etmen, senin katında en değerli olan, Ali İmran suresinde eee bir hatta infiquna mimma tohibbun. sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçeğe ulaşamazsınız buyruluyor. Yani zekat ve sadaka verilirken işte malının kötüsü, kullanmadığın, ihtiyacın olmayan şeylerden ziyade senin katında daha değerli olan şeyi vermen. Burada bugünkü imkanlarda mesela köle azadı söz konusu değil. Yani hali hazırda böyle bir teamül yok, uygulama yok. Burada Ebu Zer radiyallahu an cihat ve köle azadı bahsinden sonra bunlara gücüm yetmezse, yani malım olmazla sadaka, zekat veremezsem ve imkanım olmazla cihat yapamazsam bedeni olarak, belki mazeretim olur veya herhangi bir sebeple cihat yapamazsam diye soruyor. Fakat iman, ilk başta zikrettiği iman, herkes için genel bir ifade. Yani herkes bundan sorumlu. İman da ilmi gerektirir. Çünkü mesela Allah'a iman edeceksin. Allah'a imanın sahip bir iman olmalı. Yani isimleriyle, sıfatlarıyla, uluhiyetinde ve rububiyetinde tevhidiyle beraber iman etmen. Rasule tabi olman, yani Allah'a ve Rasulüne iman etmen. Kitaba iman etmen, Kur'an'a tabi olman demek. Meleklere iman, meleklere iman ne şekilde olur bunları bilmen demek. Ahirete iman, ahiretle ilgili mesela nedir yani? Kıyamet günü, kıyametin alametleri, büyük küçük alametleri, kabir, havz, mizan, şefaat bunlar hepsi bakın ahiret meseleleriyle ilgili şeyler. Dolayısıyla bunların hepsi bir ilim bak. Yani kişinin iman etmesi, herkesin sorumlu olduğu şey öncelikle iman. İman edebilmesi için ilim lazım. İlim olmadan kimse iman edemez. Mesela Kur'an'a iman edeceksin, Allah'ın kitabına iman edeceksin, kitaplarına iman edeceksin. Nasıl iman edeceksin? Kitabı bileceksin, okumasını bileceksin, onun tefsirini bileceksin. Allah ne buyuruyor, ne emrediyor, ne yasaklıyor? Bunu bileceksin. Rasulüne iman, Rasulünün söylediklerini, onun sünnetlerini bilmeni gerektiriyor, menheceni bilmeni gerektiriyor. Dolayısıyla iman edebilmen için ilim gerekir. Her amelde bu şart. Yani daha önce bahsetmiştik, ilim ve kudret olması olmaz iki şart. Yani ilmin olacak, ilmin olduğu gibi onu gerçekleştirmeye de gücün yetecek. Biliyorsun ama gücün yetmiyorsa mesul olmuyoruz. Gücün var, yapabilirsin ama o konuda ilmin yok, sana herhangi bir bilgi ulaşmamış, bu sebeple yapamıyoruz, yapmıyorsun yani. Burada da kişi mesul olmuyor. Ama hem bilmek hem yapmak gerekiyor, yani ilmin talibi olmak gerekiyor. Yani bilmeyim de sorumlu olmayayım dese bir insan bu kimse sorumluluktan kendisini kurtaramaz. Çünkü bu yüz çevirme küfrüne girer. Mesela e, bazı tevhid ve akide kitaplarında cehalet küfrü geçer. Yani bile isteye cehaleti tercih etmek. Bu da bir küfürdür. Mesela imandan cahil olmayı tercih etmek gibi. Allah sana imanı farz kılmışsa... E, senin imanı öğrenmen gerekir. Bile bile bundan yüz çevirirsen bu cehalet küfrüne girer. Çünkü ilme ulaşmak gücün var. Fakat ilme ulaşma gücün yoksa, mesela e, uzak bir belde, Müslümanlardan, ilimden, e, sahih bilgiden uzak bir beldede kişi elinden geleni yapar fakat ilme, sahih ilme ulaşamaz bu müstesna. Bu ulaşamayan hükmündedir. Ama Kur'an ortada Allah'ın kitabı ortada, sünnet ortada, ilme dair kişinin ulaşabileceği imkanlar ortada. Bugün insanlar mesela Allah'ın kitabını öğrenmeye gayret etmiyorsa, hem okuma olarak hem onun içeriği olarak öğrenmeye değer vermiyor. Sünneti, sahihini, zayıfını, işte e, neler yüklüyor insana, nelerden sakındırıyor, bunları öğrenmeye gayret etmiyor. Yani Allah Resulü Vesselam konuşuyor kitabında. yani Sünnet kitaplarında Bukhari'de Müslim'de piyasada bu kitaplar mevcut piyasada bu kitaplar mevcut olmasına rağmen evine sokmayanlar var hala yani Bukhari evine girmemiş Müslim evine girmemiş yahu bunlar Allah Resulü'nün sözleri ondan sonra ben Allah Resulüne iman ettim neyine iman ettim hangi Allah Resulüne iman ettim yani sen onun sözleri senin evine bile girmedi senin e, sohbet meclislerini eşinle, çoluk çocuğunla, arkadaşlarınla, ticaret yaptığın kimselerle, ortaklarınla Allah Resulü yönlendirmedi. Bilakis sen yönlendirdin. Ticaretin öğrenebilmek için yüksek okullara kadar okudun. İcabında dünyalık bir işi becerebilmek için e, ustaların yanında çıraklık yaptın, onların yanında ezildin üzüldün. Ne için? Dünyayı elde edebilmek için. Fakat Allah'ın emirleri, Resul'ün emirleri ve yasakları konusunda bunları öğrenmeye yönelik hiçbir çaban olmadı. Allah bunu sorar. Yani bir ekmeğini Allah sana rızkın, bana ait dediği halde, senin rızkına ben kefilim dediği halde, sen bunu elde edebilmek için her türlü imkanla seberber ettin. Bütün dünyanı bunun üzerine kurdun. Fakat Allah'ın sana yüklemiş olduğu, farz kılmış olduğu ilim, iman ve amel. Buna dair vazifelerini ise önemsemedin. Ne öğrenmeye gayret ettin, ne amel etmeye gayret ettin. İş gay gayet net yani. Allah Azze ve Celle'nin sana kefil olduğu şeyin peşine düştün ama sana emrettiği şeyi bıraktın, terk ettin. Bu insanların en büyük aldanış e, noktası. Yani e, ölümün bize ne şekilde ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama mutlaka gelecek. Yani kaçınılmaz bir şey bu. Yani ister isteyelim, ister istemeyelim, öyle ya da böyle bir şekilde öleceğiz biz. Ve öldüğümüzde e, sorgulanacağız. E biz bunu biliyoruz. Yani herkes bilir öleceğini. Fakat herkesin gafil olduğu şey bu. Yani hiç öleceğini bilen, bunu gerçekten idrak eden insanlar gibi değiliz. Mesela e, öleceğini bilen bir insan e, böyle katlar dolusu binalar yapar mı? Yani öleceğini biliyorsun. Niye çalışır bir insan? E şimdi ahirette Allah'ın vaadi var sana. Ya cehennem ya cennet. Sen cennette ev yapmaya e, daha çok gayret etmen lazım. Mesela farzlarla beraber kıldığın nafile namazlar, sünnet namazlar. Bunları günlük yapana, 12 rekat kılana Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennette ev vaat ediyor. Allah ona ev bina eder diyor. Kim mescit yaparsa yani mescide bir e, bartlak kuşu kadar katkısı olsa Allah ona e, ahirette mislini yapar. Yani biz bunlara iman edersek eğer yani duyduğumuzla değil, duyduğumuz şey iman etmemiz lazım. İman nasıl oluyor peki? Yani Allah Resulü böyle buyurdu ama mesela kim Günde 12 rekat nafile namaz kılarsa, sünnet namazları kılarsa Allah ona ev bina eder. Bunu bilerek, bunu isteyerek, Allah Azze ve Celle'den talep ederek, yani bu maksatla bu namazı eda etmekle olur. Evet Allah Resulü böyle buyurmuştur deyip de gafil bir şekilde kıldığın bir namazla değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği şeyler haktır. Yani Resulü diliyle vaat etti veya kitabı ile vaat etti şeyler hak. Bunlar e, gerçekliğinde şüphe olmayan şeyler. Fakat biz tereddüt içerisindeyiz. Allah rızkımıza kefil olmuştur. Fakat biz tereddüt içerisindeyiz. İşte gaflet dediğimiz şey bu. Yani imanın zayıflığı dediğimiz şey bu. İmanımız tam olsa evet Allah rızka kefil olmuştur. O halde ben Allah'ın bana kulluk olarak yüklediği şeyin peşine düşeyim ki yani ben bu yolda, ilim yolunda, ibadet yolunda, Allah'a kulluk yolunda bazı dünya işlerimi ihmal etmiş olabilirim. İnsanlar nezdinde bu büyük bir kabahat. Yani bugün insanların çoğunluğu nezdinde ibadet ve kulluk farz olanlardan bahsediyorum. Bakın nafilelerden değil. Biz burada hayır yollarım çoklu derken aslında nafilelerden de bahsedeceğiz de, ben şu an farz olanlardan bahsediyorum. Farz olan ilimden, farz olan ibadetten. Bu ibadet yolunda, Allah'a kulluk yolunda dünya işlerini ben aksadırsam, insanlar nezdinde değerim düşüktür. Böyle olmasın diye çalışıyorum. Böyle olmasın diye çalıştığım için, Allah'ın bana farz kıldığı hususlarda, eksiklerim olur, kusurlarım oluyor. İşte bakın, e, biz ölçüyü yanlış yere koyuyoruz. Bu adaletten sapmaktır. Adaletten sapmak, yani zulüm, bir şeyi gerektiği yerden başka bir yere koymaktır. Bu bir zulümdür. Allah sana rızkına kefil olmuş. Ne takdirde? Eğer Allah'a kulluğunu düzgün bir şekilde yerine getirirsen, Allah sen rızkına kefil. Şimdi, daha önce e, burada bir hadis geçti hatırlayanız var mı bilmiyorum. İki kardeş var sahabe. Bu kardeşlerden birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor sürekli. Bir şeyler öğrenmeye diniyle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Öbürü de çalışıyor. Dünya işinde çalışıyor. Ve Allah Resulü'ne şikayete geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu dünya işlerini ihmal ediyor. Ben evi geçindirmek zorunda kalıyorum. Hep ben çalışıyorum. Ben geçindiriyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne cevap veriyordu? Evet. Belki de sen onun sayesinde rızıklanıyorsun. Senin rızıklanman onun sayesinde belki diyor. Şimdi bakın, burada ne diyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işini yapana yardım edersin veya işini beceremeyen kimsenin işini yaparsın. Mesela hayır yollarından birisi bu. Bazıları e, kabiliyet olarak veya yetişme tarzı olarak ömrünün büyük bir kısmı farklı şeylerde geçtiği için belki ilmi konulara kabiliyeti olmayabilir veya artık ondan geçmiş diye düşünebilir. Mesela herkes hadis uzmanı olamaz. Herkes bir tefsir uzmanı olamaz. Kıraatte çok mahir olamaz. Elinden geldiğince, Üzerine farz olanların bilgisini öğrenmeye çalışır. Bunun amelini yapmaya çalışır. Fakat alimlerden olamaz kısacası? Yani ilmin ehlinden olamayabilir. O zaman demek ki ne yapması lazım? İşini yapana yardım etmesi lazım. Ona destek olması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu iki kardeşe bakın ne diyor? Birisi dünya işlerinde çalışıyor. Birisi kendisini ilme vermiş. ibadetle uğraşıyor. Allah Resulü'nün meclislerini kaçırmamaya çalışıyor. Sen diyor belki onun sayesinde rızıklanıyorsun. Sen demek ki eğer benim ilme aklım ermiyor, ben bu işi beceremiyorum, yani detaylarını bilemiyorum, işin inceliklerini bilemiyorum diyorsan, ilim eline katkı sağlayacaksın, destek olacaksın ki o sayede sen rızıklanasın. Yani Allah seni o sayede rızıklandıracak ve ekstra yani dünya rızkı olduğu gibi bu. Ahiret rızkı da olacak bu aynı zamanda sana. İşini beceremeyen, işini yapana sen yardım edersin ve işini beceremeyenin de işini yaparsın. Bunu Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam bu şekilde taksim ediyor. Evet. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye, ihsana, takva makamına birre erişemezsiniz. Alimran 92. ayeti. İbn Ömer radyolarına bir şey hoşuna gittiğinde bu ayete uyarak onu infak ederdi. Bu işte imanın tamlığından, Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine güvencinden, itimadından, Allah'tan sakınmasından, siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyile ulaşamazsınız. İbn Ömer radyolarına bir şeyi sevdi mi? Yani bir şey hoşuna gidiyor, onu infak ederdi. Ebu Talha radıyallahu anh'ın da e, malum bir kıssası var. Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yerde adına Beyruha denilen bir bahçesi vardı malumunuz. Burası güzel bir bahçe, değerli bir bahçe. Yani ağaçlık, yeşillik e, tam insanın böyle stres atacağı, dinlenip stres atacağı bir yer. Böyle bir bahçe. Yine böyle bir yerdeyken kuşlar geliyor, güzel güzel ötüyorlar, çok hoşuna gidiyor. O anda Ebu Talha radiyallahu Aklına bu ayet geliyor. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçekliğiyle ulaşamazsınız. Hiç durmuyor. Derhal o anda, ey Allah'ın Resulü, bu müminlere sadakadır. Sen uygun gördüğün yere bunu e, infak et, diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, bu çok kazançlı bir mal buyuruyor. Çok kazançlı bir mal derken dünyalığı kastetmiyor. Yani ahirette bununla ne kazandığına işaret ediyor ve senin akrabaların var mı diyor. Bunu akrabaların arasında paylaştır diyor. Çünkü kişinin en faziletli sadakası, infak yapacağı zaman en üstün sadakası tefsir derslerinde de aktarmıştık ilgili rüvetleri ve ayetleri. Ee, en yakınlarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü da en yakınlarından başlamayı emrediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı da Yemen'e gönderdiği zaman oranın zekatını topla getir demiyor. Oranın zenginlerinden al, oranın fakirlerine ver diyor. Başka bir sahabe bir yere Ömer radıyallahu zamanında İmran bin Husayn radıyallahu anh yanlış hatırlamıyorsam, bu vali olarak görevlendiriyor ve bunun hakkında söylentiler çıkarıyorlar. İmran bin Husayn Radyalan geldiğinde eli boş geliyor. Zekat hamili olarak gönderiyor estağfurullah bunu. Eli boş geliyor. Nerede diyor mallar? Ömer Radyalan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu diyor. Yani oran zenginlerinden al, oran fakirlerine ver diyor. Ben de böyle yaptım diyor. Allah Resulü'nün buyurdu gibi yaptım diyor. O yüzden boş geldim diyor. Yani ilk önce yakınlarından başlamaz. Kendi evladı, kendi yakınları, kendi akrabaları aç dururken tutukta bir başkasına kişinin yardım yapması uygun bir yöntem değildir. İlme uygun hareket değildir. Dinini bilen kimse ilk önce en yakınlarını gözetmesi gerektiğini bilir. Çocuklara aç dedik. Şimdi şöyle, kişi çocuklarından farz olarak mesuldür zaten. Yani bakımıyla yükümlü olduğu kimselerden farz olarak mesuldür. Yani onları zekata muhtaç vaziyette bırakmak ayrı bir vebal zaten. Böyleyken tutup başkasına zekat veya e, infakta bulmak ayrı bir e, sıkıntı. Burada bakımından zaten sorumlu. Yani eğer bunların bakımını yaptığı zaman, onların ihtiyaçlarını karşıladığı zaman e, sadaka malı kalmıyorsa kalmazsın zaten. Ona sadaka e, meşru bir harcama olmaz ilk önce farzı eda etmesi gerekir. İlk önce çocuk çocuğunu bir doyurması gerekir. İhtiyaçları neyse bunu gidermesi gerekir. En yakın akrabaları hakeza böyle. İşte komşular, en yakın komşusu. Mesela komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyuruluyor. E, komşu hakkını yine Cibril bana o kadar çok e, vasiyet etti, tavsiye etti ki neredeyse komşuyu kişiye varis kılacak zannettim buydur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Komşu hakkı da bu yönden önemli. Bunlardan sonra Kişi eğer fazladan bir malı varsa işte bunu infak etmeyi düşünebilir. Bakın burada Ebu Talha radıyallahu anh hoşuna giden bir bahçe ve bütün o zamanki ensarın da e, gözdesi bir bahçe. Yani çok değerli bir mal. Bu hoşuna gittiği için Allah Resulüne geliyor uygun gördüğün yere bunu tasadduk yalan Resulü bu ayetten dolayı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ben bunu sadece senin akrabalarına pay etmeyi uygun görüyorum buyuruyor. Bakın ilme uygun hareket bu. Kişi bilmese, zekatın fıkhını, sadakanın fıkhını bilmese, üzerine farz olan dururken, mesela çoluk çocuğu veya yakınları dururken bunlardan farz olan bir harcama yapması lazım. Bu farzı yerine getirmezse nafile sadakalar verir bu ilimsiz hareket ama bilen kimse nasıl yapar demek ki değil mi ki benim gayem Allah'ın rızası ben çoluk çocuğumu veya yakınlarımı Allah'ın işte o rızasına kavuşmak için bu infakta bulunuyorum varsın başkaları işte bu e, başkalarına nafile sadaka vermiyor desinler, cimri desinler sadece kendi yakınlarına eğdiriyor desinler Allah'ın emri bu Rasulünün sünneti bu biz zaten insanları memnun etme peşinde de değiliz. Böyle bir şeyimiz de olamaz, gayemiz de olamaz olamaz. Ee, daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye hayrın dokunamıyorsa, yani malın yok, zayıfsın, cihad edemiyorsun, hiçbir şey gücün yetmiyor, bari insanlara eziyet ulaştırma. Müslüman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor, Müslüman, başkalarını elinden ve dininden selamette kılan kimsedir. Mümin, başkalarını güvende kılan, yani insanların kendisine güvendiği, emin oldukları, kendisine bir zarar gelmez diye düşündükleri kimsedir. Yani bundan bizim canımıza, malımıza, namusa, namusumuza halel gelmez, sıkıntı gelmez diye düşündüğü bu kanaati veren kimsedir. Muhacir, yani hicret eden kişi, Allah'ın yasakladığı kötülükleri terk eden kişidir. Mücahit, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele içerisinde olan kimsedir. Hudale bin Ubeyd r.a. bu böyle tarif edilmiştir. Demek ki Müslüman olmak e, bunu gerektiriyor. Başkalarını elinden, dilinden selamette kılmayı. Hiçbir şey yapamıyorsan, nafile kabilinden bir şeylere gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa, insanları elinden, dilinden selamette kıl. Bu senin kendi yararına işlediğin bir sadakadır. Bu da sadaka. Nitekim bir hadis-i şerifte e, yani hiçbir şey bulamayan kimsenin icabında bazen Müslüman'ın Müslüman'a tebessüm etmesi de bir sadakadır buyuruluyor. Yani sadaka geniş bir şey. Geniş bir kapı. Yine Ebu Zer şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki sizden her terdin, herkesin bütün eklemleri için Ayrı ayrı sadaka gerekir. Bir rivayette bu insan Ademoğlu'nda 360 tane eklem vardır diyor. Ve her biri için sadaka gerekir. Her gün. Bunu bu şekilde e, durduğun zaman, noktaya koyduğun zaman bu ağır bir mesuliyet. Sonra devam ediyor. Her tesbih bir sadakadır. Yani Sübhanallah dedim, Allah'ın okusamlardan tezih et Allah noksanlardan münezzehtir. Bu bir sadaka. Her hamd bir sadakadır. Elhamdülillah. Bu bir sadakadır. Her kelime-i tevhid, la ilahe illallah sözü sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demen sadakadır. İyiliği emir sadakadır. Kötülükten sakındırma sadakadır. Kişinin kuşluk vakında kılacağı iki rekat bunların tamamının yerini tutar. Kuşluk namazı. Evvâbin namazı diğer adıyla. duha namazı öbür adı. İşrak namazı diğer bir adı. Yani güneş bir mızrak boy yükselip de öğlen, e, güneş zeval noktasına gelinceye kadarki süre. Bu sürede kılınan iki rekatlık bir namaz. Bu dileyen sekiz rekata kadar kılar bunu. E, i̇şte bu iki rekat bunların hepsinde yerine geçer. Kişi farz namazların akabinde Mesela i̇bn Ömer ve Zeyd bin Sabit radıyallahu anhum'dan gelen rivayetlerde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tesbihlerle ilgili bir şey tavsiye ediyor. En son tavsiyesi. işte 25 defa Subhanallah. 25 defa elhamdülillah. 25 defa Allahu Ekber. 25 defa La ilahe illallah sözü. Ne yapar? 100. 100 tane zikir bu. Yani 100 tane sadaka. 5 vakte vurduğun zaman bunu 500. Yani kişi bunun nizami yaptığı zaman o gün üzerine vacip olan bu sadakayı yerine getirmiş oluyor. Evet. Bazı ziyadelerinde e, buraya almış mı diye baktım da Evet, rivayet ileride gelecek. Tam metni bunun. O yüzden girmeyeyim oraya. Sadakanın burada e, mali olmayan hayırlara da isim olarak verildiğini görüyoruz. Mesela her tespih bir sadakadır. İşte kuşluk namaz bunların hepsinin yerini tutar. Yani bunlar bakın mali ibadetler değil. Ama bunlara sadaka deniliyor. Tıpkı tebessüme sadaka denmesi gibi. Yani bunlara sadaka denmiştir. Eee her gün iki rekat koşuk namazı kılmanın sünnet olduğuna, bunun meşru bir sünnet olduğuna da bir delil var yine. Çünkü her gün her bir azanın karşılığında bir sadaka vermemiz gerekiyorsa ve iki rekat bunların hepsini karşılıyorsa, bu namazı her gün kılmanın müstahap, sünnet olduğunu gösterir. Böylece üzerimize borç olan bu sadakanın tümü yerine gelmiş olur. Bazı alimler şöyle diyorlar, Kuşluk namazının vakti, güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden sonra, yani güneş doğduktan 15-20 dakika kadar sonra başlar, zeval vaktinin yaklaşık 10 dakika öncesine kadar devam eder. Bu vaktin tüm kuşluk namazının vakti olduğu söylenir. Bu vaktin neresinde kılarsanız kılın, bu geçerli olur. Ancak en fazletlisi sonlarına doğru kılmaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evvabin, yani Allah'a yönelip, sığınanların namazı, deve yavruları sıcaktan kalktıkları vakitte kılınan namazdır, buyuruyor. Bu e, deve yavruları, yani güneş, çöldeki kumları kızdırıp da, bu sıcaktan artık rahatsız olup da kalkmaları kastediliyor. Bu da işte zevale yaklaştığı vakit, yani iyice güneşin ısıtmaya başladığı vakit. Demek ki zevale en yakın vakitler, bu evvabin namazı için en uygun vakitler. Bu yüzden alimler iki rekatli kuşluk namazının geciktirilmesi erken kılmasından daha iyidir demişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kuşluk namazını zorluk olmayacaksa vaktin sonuna kadar geciktirirdi. Özetle Allah insana birçok hayır kapısı açmıştır. İnsanın bunlardan yapacağı her hayır 10 katından 700 katına kadar. Bu da Kutsalist'te bildirilmiştir. 10 katından yani en azı 10 katı yapılan bir kayrın. 10 katından 700 katına kadar e, derecelendirilir. Fazlasıyla ödenir. Yani sen bunu yaptın fakat huşusundan şu yönden eksiklik yaptın. Ne kadar eksikli bir şekilde bunu yerine getirirsen mesela kuşuk namazını bunun en asgarisi 10 katı ecir alırsın. Ama mükemmel yaptım bunu. Abdestine dikkat ettin. İşte namazına dikkat ettin, ihlasın gayet yerinde, e, riya bulaştırmadın, duyurma bulaştırmadın, koşulsuna dikkat ettin, kıraatini düzgün yaptın, işte namaz içerisindeki sünnetlere riayet ettin. Bunu mükemmel olarak yaptığında tam 700 katına kadar Allah Azze ve Celle tarafından karşılık vaat ediliyor. Yine Ebu Zer radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Ümmetimin güzel ve çirkin amelleri yani günahlar ve sevapları bana gösterildi. Yoldan eziyet veren nesnenin kaldırılmasını iyi amelleri arasında gördüm. Mescitte bulunup da toprağa gömülmeyen tükürüğü de kötü ameller arasında gördüm. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak, iman 70 küsür şubedir hadisinde de gelecek en düşük derecesi imanın, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. Yani müminlere, Müslümanlara eziyet veren herhangi bir sıkıntıyı bertaraf etmektir. Çoğu insan bunu küçük görse de, Allah Resulü öyle diyor ya, bunu insanların en iyi amelleri arasında gördüm diyor. Ki bu yüzden imanın şubelerinden birisi olmuştur zaten. Yani bunu yapmayan kişi imanını eksik bırakır. Buna imkanı olduğu halde terk eden imanını eksik bırakır. Mescitte bulunup da toprağa gömülmeyen tükürüğü de kötü ameller arasında gördüm diyor. Yani mescidin i Nebevi zemini topraktı biliyorsunuz. Yani bazen yağmurda yağdığında tavanı böyle kamışlık veya hurma dallarıyla örtülmüş, aradan sızan yağmur damlaları sebebiyle bazen çamura secde ettikleri olurmuş asanın. Yani zemini topraktı mevsim bevinin. Dolayısıyla balgam veya tükürük, beşeri, fıtri bir ihtiyaç yeri geldiği zaman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ee, bu gibi durumlarda mesela mesciddeyken bu başınıza gelirse, kişi elbisesine balgamını tükürün tükürsün, öyle yok etsin diyor. Yani insanlara eziyet vermesin. Bu bir diğer bir hadiste tükürmek, mescide tükürmek, balgam tükürmek bir eziyettir. Bunun kefareti onu gömüp e, yok etmektir buyuruyor. Yani kişi böyle bir e, mecburiyette kalırsa, onu gömmesi gerekir. Yani toprakla onu örtmesi gerekir. İşte burada ne diyor? İnsanların kötü amelleri arasında mescitte bulunduk da toprağa gömülmeyen tükürüğü diyor. Demek ki şimdi bu tükürüğü sen yapmamış olabilirsin. Ama gördün fakat yok etmedin. Veya mescitte herhangi bir eziyet veren bir şey. Gördün ama yok etmedin. Yani yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmadın. Konumda oluyor bu. Çünkü bunun zıttı olarak bunu zikrediyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatırlayacaksınız Ebu Davud'un rivayetinde bir kavme imam tayin ettiği birisi kıbleye tükürüyor. Bu şekilde gördüğü için onu imamlıktan az ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha bu size imam olmasın. Sonra bu adam geliyor Allah Resulü'ne özür falan diyor ama geri imamlığa iade etmiyor Allah Resulü onu. Yani bunun özellikle kıbleye tükürmenin, mescitte kıbleye tükürmenin daha büyük bir vebal olduğunu anlıyoruz buradan. Herhangi bir eza fark etmez. Yani bu ister tükürük, balgam şeklinde olsun, ister başka türlü Müslümanlara eziyet veren bir şey olsun, kişi gördüğü zaman bunu yok etmelidir. Bu da bir e, hayram ellerindendir. Yani bunu küçümsememek lazım. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu tür şeyleri e, insanların en iyi ameller arasında gördüm diyor. Evet. Müslümanlara ha Müslümanların yoluna onlara eziyet veren bir şey koymak da kötü amellerdendir. Dolayısıyla karpuz, portakal, muz ve benzeri kabuklarını çarşı ve pazarlarda insanların gelip geçtikleri yerlere atan kimseler hiç şüphesiz Müslümanlara eziyet ediyor ve günah kazanıyorlar. Nitekim allah Teala Ahzab 58. ayetinde mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Buyuruluyor. Alimler diyorlar ki yoldan geçen bir kimse veya bir hayvanın ayağı kaysa ve bir yeri kırılsa sorumluluğu onu oraya koyana aittir. Yani bu koyduğu yola attığı malzeme sebebiyle. Diyet gerektiriyorsa diyet yoksa tazminat öder. Kısacası bu Müslümanlara eziyettir. Bazılarının çarşılarda yollara su dökerek insanlara eziyet etmeleri de bu türdendir. Oradan araçlar geçebilir ve su sıçratarak insanların elbiselerini kirletebilir. Bu asfalta da zarar verebilir. Çünkü asfalt ne kadar çok ıslanırsa o kadar erken bozulur. Hülasa, İslam ümmeti olarak bu tür şeylere hiç önem vermiyoruz. Adam pervasızca yola çöp atar, pervasızca çarşıdaki camları kırar, pervasızca yola udun atar, yola taş koyar. Şu insanlara eziyet verecek bir şey gördüğümüzde onu oradan kaldırmamız, müsteaptır. Çünkü bu bir sadaka ve güzel bir ameldir. Evet. Yine İbnü'l-Seym'in şeyi de örnek vermiş. Kağıt mendile tükürüp sonra yani selpak mendil gibi bir şeye tükürüp sonra bunu mescide, mescide bir yere atmak. Bu da bir eziyet. Evet. Ebu Zerr radıyallahu anh diyor ki bazı kimseler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ey alan Resulü mal sahipleri bütün sahipleri kazandılar. Zira bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar. Bunun yanında bir de mallarının fazlasından sadaka veriyorlar. Dediler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah size tasaduk edeceğiniz başka şeyler vermemiş mi ki? Oysa her tesbih sadakadır, her tekbir sadakadır, her hamd sadakadır, her kelime-i tevhid sadakadır. İyiliği emir sadaka, kötülüğü yasaklama sadakadır. Sizden birinin hanımına yaklaşması da sadakadır. Eyvallah Resulü bizden biri şehvetini tatmin edecek de buna karşılık ona sevap mı alacak? Dediler. O da ne dersiniz? İhtiyacını haram yolla giderseydi ona günah olmayacak mıydı? İşte bunun gibi şehvetini helal yolla teskin ettiğinde de ona sevap olur buyurdu. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Evet. Şimdi zengin Müslümanlar, onların işte kendilerini geçmiş olmalarından yani şartlar adil değil gibi bir itiraz geliyor Allah Resulü Aleyhissalatüssema. İşte zengin Müslümanlar sevabaldı götürdü, onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Ne olacak bu? Allah Resulü Aleyhissalatüssema da işte diğer bir rivayet namazın arkasında yapılan tesbihleri, tekbirleri, tahmidleri, Elhamdülillah sözlerini bunları getiriyor, bunları zikrediyor. Sonra diyorlar ki rivayette yani. e olan Resulü bunu bu sefer onlar da yapmaya başladı. Yani hem sadaka veriyorlar, hem mal olarak yapıyorlar, hem de bu zikirleri yapıyorlar. Yine onlar bizden öndedir. Artık diyor kim bunu daha fazla yaparsa, artırırsa diyor, o kazanır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani şartlar aslında e, eşit. Hayır yolları çok. Şey yok muydu? Kaderinize razı olun. Yani takdir onlara zenginlik verdi. Şimdi e, sevap kazanma açısından insanlara imkanlar verilmiştir. Mesela e, her Müslüman içerisinde bulunduğu durumu kendisine ganimet bilmeli. Mesela zengin fakirliğe sabredemez. Yani zengin olduğu haldeyken fakirliğe sabır sevabını o anda eşleyemez. Niye? Çünkü o zengin. Fakirliğe sabretmek gibi durum söz konusu değil onda. Yani her, her durumun Kendine göre bir şey var. Şimdi ihtisap dediğimiz şey bu zaten. Yani Allah'tan karşılığını bekleyerek sabretmek. Yani ya Rabbi, şimdi düşün, e, hadiste müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruluyor. Şartlar eşit dediğimiz bir yönden e, böyle. Mesela düşün, ben fakirim ama şayet falanca gibi malım olsaydı ben de tasaduk ederdim diyor insan. Mesela zengin bir kimse 100 dinar tasatuk ediyorsa sen o imkana sahip olamadığın için belki %1'ini 1 dinar tasatuk edebiliyorsun mesela. Ama diyorsun ki Ya Rabbi şayet benim de o kadar malım olsaydı ben de bunu tasatuk ederdim. Allah sana onu e, yapmış gibi ecrini veriyor. Neden? Çünkü sen varken veriyorsun. Yani Ama bunu yapmayan insan mesela e, adam diyor ki benim diyor Falanca kadar malım olsa, şöyle şöyle mülküm olsa... E, ...hep fakirleri gözetirdim. Hayır yolunda şunları bunları yapardım. İşte Allah yolunda cihadı harcardım. İlim yoluna harcardım falan filan. Bunları söylüyor. Fakat hali hazırda yapabileceği bir şeyler var. Bunu terk ediyor. Bunu terk ederken bunu söylüyor. Bunu, bu adam Allah kendisine bu malın nasip etse... ...inan bunu yapmayacak. Niye? Çünkü mesela evine iki ekmek götürüyorsa... 3. bir ekmeğe götürebilecek imkana sahipse komşusu için, aç komşusu için, bunu yapmıyorsa senin eline 100 tane ekmek alabileceğin, bin tane ekmek alabileceğin imkan olduğunda fakirleri gözetirim demenin bir manası yok. Çünkü sen az ile yapabileceğin şeyi yapmıyorsun. Daha azını yapmıyorsun. Dolayısıyla Müslümanın, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Çünkü kişi salih niyeti sayesinde, niyeti samimi olursa, o niyeti sayesinde Allah Azze ve Celle ona yapamadığı şeylerin eclini de verir. Mesela adam, mesela i̇bn Ömer Ömer Abdullah bin Amr radiyallahu kısasına kıssasına bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesellem ona ne diyordu? O her gün oruç tutmak istiyor. Her aydan üç gün tut diyor. Her aydan üç gün tut. Bunu yaptığın takdirde bütün ayı oruçlu geçirmiş gibisin buyuruyordu. Neden? Sen bunu yani e, sen bu samimi olduğun sürece senin az ameline Allah azze ve celle 10 katıyla çok daha fazlasıyla karşılık verecek zaten. İstediğim buysa. Ama mesela düşün. Kişi e, İbn Ömer radıyallahudan gelirdiği rivayette "Kün fit-dünyâ ke-enneke garibun ev abirüs sebil" Dünyada bir garip gibi. Yani gurbette bir kimse gibi ol. Ev abirüsse sebil, Ya geçip giden bir yolcu gibi ol. Huz min hayatike ila mematik. Hayatından ölümün için al. Huz min sahatike ila maradik. Sıhhatinden hastalığın için al. Yine gençliğinden ihtiyarlık için al diyor. En sonunda da kendini diyor kabri elinden say. O nefseke min kubur. Kendi nefsini kabir elinden say. Şimdi hayatından ölümü için alması ne demek? Hayatından ölümü için alması biraz geniş. Ama sıhhatli zamandan hastalığın için al ne demek? Mesela sen sağlık iken bir şeyler yapıyoruz. Yani nafile edimli ibadetler var. Veya farz. Sen hastalandığında bunu yapamaz hale geldiğinde, mesela sen sağlığında ayakta namaz kılıyorsun. Farzı ayakta eda ediyorsun. Ve bir takım nafile ibadetler yapıyorsun. Fakat hastalandın. Hastalığın sebebiyle artık ayakta namaz kılamaz oldun. Sen oturarak kıldığın sürece aynı ayakta namaz kılmış gibi ecri aynen sana yazılacak. Neden? Çünkü sen sağlıklıyken bunu ispat ettin sırf şu an o imkanın olmadığı için oturarak kılmak durumundasın. Veya e, gençliğinden ihtiyarlığın için al. Gençken, yani sağlıklı, dinç vaziyetteyken bir takım üzerinde yapabileceğin şeyleri yap ki ihtiyarlığından dolayı yapamaz hale geldiğinde aynı yapıyormuş gibi bu ecir sana yazılsın. Münzir'in Tergip ve Terhip kitabında buna dair pek çok rivayetler var. Bu rivayetlerden birisinde meleklerin böyle dedikleri geçiyor. Yani falanca hasta, gece namazına kalkamıyor bu sebeple, kılamıyor. Buna aynısını yazın der Allah Azze ve Celle. Çünkü bu sağlıklı bunu yapıyordu. Ve şu an sıhhatli olsaydı aynen yine yapacaktı. Çünkü sağlığında bunu ispatladı. Bu yüzden mesela sıhhatli zamanlarda, geniş zamanlarda bir sıkıntıya girmediğin zamanlarda sen Allah'tan iste ki sen şiddete düştüğün, musibete düştüğün zamanlarda, zor durumda kaldığın zamanlarda Allah sana yardım etsin. İnsan duaya yani Allah azze ve celle olan ihtiyacına en çok geniş zamanlarında dile getirmeli. Allah'ın affına yani günahkar olduğunu, hatalarını geniş zamanlarında daha fazla düşünmeli. Ki bu sayede zor zamanlarında, sıkıntılı zamanlarında kendisine yardım edilsin. Müşriklerin halini Allah Azze ve Celle birkaç ayette kınıyor. Tevhid derslerinde getiririz genelde bunları. Bunlar, karadayken Allah'a ortak koşarlar. Deniz dalgaları kendilerini götürürken Allah'ı birleyerek, ihlasıyla ona dua ederler diyor. Allah onları kurtarır sonra karada tekrar ortak koşmaya başlarlar. Bakın bu müşriklerin ahvali. Allah Azze ve Celle burada müşrikleri misal veriyor. Peki Müslümanlar <gülüyor> sıkıntılı, yani geniş zamanlarında Allah'tan af dilemiyor. Günahkar olduğu aklına gelmiyor. Amellerine kusur ettiği aklına gelmiyor. Veya Allah'ın o anda kendisine verdiği nimetlere şükretmiyor. Yani şu an öle nimetlerin içerisindeyiz ki biz kaybettiğimizde anlayacağız o zaman bu sefer Allah'a yalvaracağız. Mesela şu an sağlıklıyız ama Allah herhangi bir e, organımızdan sıhhatini alsa hemen onun yokluğunun farkına varıp Ya Rabbi bana bu sıhhatimi geri iade et, Ya Rabbi bana bunu geri ver diye yalvarmaya koyuluruz. Şu an öyle nimetlerin içerisindeyiz ki farkında değiliz. Halbuki ne yapmamız lazım? Şükretmemiz lazım. Yani şu an öyle nimetlerin içerisindeyiz ki bu bunlara teker teker şükretmeye kalksak sayamayız. Allah'ın nimetleri zaten e, denizler mürekkep olup ağaçlar, yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa yazmakla bitiremez. Bunun hiç olmazsa mesela farzları eda etmekle beraber nafilelerden kişi e, adet edinirse yani az da olsa devamlı olsun. Az da olsa devamlı olan bir virde olursa kişinin, namaz türünden, Kur'an kıraati türünden veya sahih dua ve zikirlerden kişinin virdi olursa, bunları yapmayı adet edinse olabilir. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Allah gözümüzü alsa, Musaftan Kur'an okuyamayacağız. O halde biz şu an gözümüz varken ezberlerimizi artırmalıyız ki, böyle bir şey karşı hazırlıklı olalım. Ezlerimizde mesela Kur'an okuyabilelim. Misal yani sadece bu. Elimizde yapabildiğimiz işleri düşünün. Ayaklarımızda yapabildiğimiz, yapabileceğimiz işleri düşünün. Gözler, kulaklar yani bundan her biri e, hepsinin ayrı vazifeleri var. Biz bu gözü bu kulağı bu organları Allah'ın bize lütfettiği diğer imkanları hangi yolda kullanıyoruz? Bunu sorgulamasını yapmamız lazım. Yani içerisinde bulunduğumuz durumu eğer değerlendirirsek hepsinin kendine göre bir kulluğu var fakir zenginin yaptığı hayırları yapamaz belki. Ama zengin de fakirin e, sabrını zengin olduğu halde yerine getiremez. O, o halde fakirken fakirlik ganimet bilmedi. Musibet altında kişi karşılığını Allah'tan bekleyerek intizarul fereç deniliyor buna, yani kurtuluşu beklemek. Ama Allah'tan beklemek. Sadece Allah'tan beklemek. Kişi hangi musibete düşerse düşsün, o artık o kimseye Farklı bir imtihan kapısıdır. Bu kurtuluşu sadece Allah'tan mı bekliyor yoksa Allah'ın dışında başka kapılar mı arıyor? İnsanların ağzına, diline bu düşmüştür zaten. Kemberleriyle durumlarını itiraf ediyorlar. İşimiz Allah'a kaldı diyor. Yani son kapı sanki Allah. Halbuki her şeyin başı değil mi? Mesela şifayı ilk önce Allah'tan istemesi gerekirken Allah'tan istemiyor. Doktor doktor geziyor. İşte otları, hacamatı, şunu bunu neyse. Bunların hepsini arıyor. birisinde ümit yok. O zaman işimiz Allah'a kaldı diyor. En başında Allah'tan istemeliydin. Halbuki sen ilaç içerken bunu Allah'tan istediğini, şifayı Allah'tan isteyerek bu ilaca başvurduğunu tefekkür ederek, yani bu ihtisapla bunu yapmalıydın. Yani kalp uyanıklığıyla bunu yapmalıydın. Ben ilaç kullanıyorsam, Demelisin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte, e, Hiçbir hastalığı indirmemiştir ki Onun şifasında indirmesin Bu hadisine uyarak tedavi olmayı Meşru kıldığı için ve ben şifayı Allah'tan talep ederek bu vesileye Sarılarak bu ilaca başvuruyorum Veya bu doktora başvuruyorum neyse Ama bu yok Bak Yani Allah Azze ve Celle Bu sebeple işte işimiz Allah'a kaldı denildiği zaman Sanki en son kapı artık ilk kapı olmalıydı. Yani biz ilaca başvururken aslında şifayı Allah'tan istediğimizi bilmemiz gerekirdi. Bunu bilmiyorsan Allah korusun bu gizli bir şirktir. İbn-i Abbas radyalanmadan bu konuda tefsir geliyor. Yani köpek olmasaydı hırsız girerdi evimize demesi şirktir diyor. Küçük şirkler arasında sayıyor bunu. Mesela. Yani bunlar birer gizli şirk. Farkına varalım veya varmayalım. Bunlar bazen büyüyor bu şirkler. Bu itikatlar önlemi alınmadığı zaman büyük bir şirk haline geliyor. Nasıl? Allah bir şeyi haram kılmış. Doktorlar da diyor ki, senin şifan onda. Mesela içkide diyor. Ne yapıyor? Eğer şifayı Allah'tan biliyorsa, Allah'ın haram kıldığı bir şeyde şifa yaratmamıştır. Buna iman etmesi gerekir. Ben diyor buna mecburum diyor. Onu yapıyor. Meşru yoldan Allah çocuk vermiyor ayrı meşru yollar deniyor çocuk olması için. Cinceye gidiyor, büyücüye gidiyor veya tüp bebek gibi yollara başvuruyor. Yani meşru yoldan aramıyor. Eğer Allah'a iman, tevhid üzere iman sağlam olsa burada böyle olmaması gerekir. Yani hareketlerin bu şekilde tezahür etmemesi gerekir. Evet. Yani ihtisap, müminin niyeti Amelinden hayırlıdır. Sözündeki e, sırdır ihtisap. Yani karşılığını Allah'tan beklemek. Herhangi bir amelde Allah'tan beklemek. Az bir amel yaparsın, ama hadislerde geldiği gibi veya Kur'an-ı Kerim naslarına geldiği gibi Allah ona birçok şey vaat etmiştir. Sen bunu bilerek yaptığında, karşılığını Allah'tan bekleyerek yaptığında, yani niyetin bu şekilde bir ilim üzere olduğunda ve amelinde doğru olduğu zaman Allah sana bol karşılık veriyor. 10 katından 700 katına kadar derecesi. Mesela e, Kişinin günahı deniz köpükleri kadar olsa bile, subhanallah ve vebi hamdi sözü yüz defa, kişinin bütün günahlarına kefaret olur deniliyor. Bir kimse bunu bilerek, Allah Azze ve Celle'den bu karşılığı bekleyerek bu zikirleri yaptığı zaman buna nail olur. Ama Allah'ın vaadi haktır. Ama gafil bir şekilde yaparsa, mesela günlük namaz zikirleri bu hale gelmiştir mesela. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, böyle Dersin, bu manalardan uzak bir şekilde, kalp yani ne söylediğinden gafil bir halde, zaman içerisinde adet haline geliyor ibadetler. Adet haline geldiği zaman işte sevaplarını azaltıyor. Belki de hiçe indiriyor. Sürekli bir bilinçle. Namaz, günlük yaptığım bir ibadet. Farz namaz. Bazı mesela çokça namaz kılmakla Allah'a daha fazla yakınlaşacağını zanneder. Namazı artırır da artırır ama hepsi de gaflet üzeredir. Tıpkı işte teravih namazını 20 rekat kılmalarına rağmen tek bir rekate değmediği gibi. Adam 20 rekat teravih namazı kılıyor ama bir rekat etmez 20'sini toplasan. Niye? Ne tadillerken ne rüküsü rükü, ne secdesi secde, ne kıraati kıraat, ne kıyamı kıyam. Hiçbir şey yok bu namazda. Çözüm artırmak da değil. Çözüm o namazı hazmede hazmede yani Allah Azze ve Celle nasıl emrettiyse Resulü nasıl emrettiyse o şekilde kılmakla. Bak iki rekat namazı yetiyor geri geldiği zaman. İki rekat namaz. Gece namazı mesela. iki rekat kıl ama tazilerkanına, kıramına, kıraatine, bütün rükünlerine riayet ederek kıl, sünnete uyarak kıl. Bin rekat kılmandan, yani bugünkü e, teravih namazı kıldıkları gibi böyle bir bin rekatten hayırlıdır. Yani sayıda, kemiyette değil, keyfiyette bu işin e, aslı. Bu konudaki değer keyfiyette, onun şeklinde, sayısal çokluğunda değil. Çünkü sayısal çokluğa gittiği zaman kişi bunu adet haline getiriyor. İbadet olmaktan çıkıyor, adet haline geliyor. Hiç kimse bu teravih namazlarına, camilerde pek çok camide kılınan teravih namazına artık ibadet diyemez. Bu bir adettir artık. Adet haline girmiştir. Yani huşudan ve diğer şartlarından arınmış bir vaziyette. İşte beş vakit namazı da eğer kişi, az önce dedik ki üzerinde farz haklar dururken nafile sadaka vermeye kalktığı zaman aldanmış olur. Beş vakit namazdaki şartlara kişi riad etmediği halde bunun huşu ve diğer şartlarını gözetmediği halde nafile namazlarını artırıyorsa bu aldamıştadır. Boşuna hamallık yapıyor. Çünkü farz enerjilerine yerine gelmezse, mesela tadil erkenin yerine getirmezse farz namaz. Biz bir giriyoruz bazen, biz seferiyiz bir mescitte, defalarca şahit olduk buna. Biz iki rekat namaz kılıyoruz. Adam yanımızdaki insan, muhkim, dört rekat kılıyor İnan biz iki rekatı bitirmeden o dört rekatı çoktan bitirip gidiyor bile. O adam dört rekat kılıyor. iki katı kılıyor yani. Şimdi farzı eğer kamil bir şekilde yerine getirmezsen, sen nafileler sayesinde artırmışsın, işte bin rekat namaz kılmışsın, bunun hiçbir önemi yok. Kutsi geçmişti. Allah Azze ve Celle bu kutsi hadiste, Kulun kendisine farz kıldığım şeylerle, bana yaklaştığı kadar başka bir şeyle yaklaşamaz. Bu farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle de yakınlığını artırır. Eğer farzlar yerine gelmiyorsa, mesela adam farz namazı kılmıyor ama teravih kaçırmıyor. Bu neye benzer? Yani Mesela benim sana borcum var. Ben sana borcumu ödemiyorum ama sürekli sana hediyeler getiriyorum, şeker getiriyorum, çikolata getiriyorum. Ya ben sana borcum var. İlk önce borcu ödemem lazım. Yani böyle bir hediye makbul müdür? Benim sana bin lira borcum var. Ama ben sana sürekli senin yani ihtiyacın o bin lirayı almak. Yani işini göreceksin. Belki. Ama ben onu yapmıyorum da mesela elime yüz lira geçiyor. Yüz lira ben işte hediye alayım da gönlünü alayım. Götürüyorum. Ona bu hediyeyi veriyorum. Yani farzlar eksik bırakıldı halde nafilelerle uğraşmak bunun gibi bir şey. Yani Allah e, zaten böyle bir ameli kabul etmiyor. Yani kulumun ilk önce farz namazlarına bakın diyor ya hadiste, Ebu Reh radıyallahu anh'dan gelen hadiste, eğer e, namazı tamsa nafilelerine geçin buyuruyor. Yok namazında eksiklik varsa, yani farzı eda etmiş ama farzlarda kusurları var fak tefek. Bunu nafilelerinden tamamlayın. Yani farzlarda yaptığı eksiklikleri nafilelerden tamamlayın. Eğer bu bunu kapatmıyorsa diğer amellerine hiç bakılmadan cehenneme götürülür diyor bu hadiste. Yani farzlar önemli. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak derler ya. İşte ben çok nafile ibadet yapayım, insanların gönlüne edeyim, infak edeyim, hayır yapayım derken üzerimize farz olan şeyleri ihmal edersek, bu insanlar için yapılmış bir amel olur. Allah ile bir alakası kalmaz. Önce farzların edası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte bundan sonradır ki, e, hayır yollarının çokluğu, yani kişi sürekli namaz kılmakla uğraşmasın, sürekli namaz bıktırabilir. Yani insan tabiatı bu. İnsan tabiatını en iyi bilen Allah Azze ve Celle, bu, e, ...böyle takdir etmiştir. Mesela bir kimse sürekli Kur'an'la meşgul olsa... ...başka bir şeyle ilgilenmese... ...sıkılır, bazı şeylerden geri kalır. Pek çok şeyi ihmal eder. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...bu hadisinde ne diyor? Mesela geçtiğimiz... ...derste şu örneği vermiştik. Osman bin Mazun'un karısı geldi... ...üstü başı perişan bir vaziyette. Ayşe Radiyallahu anh'a diyor ki... ...senin neyin var böyle? İşte eşim benim hakkımı... ...eda etmiyor diyor... İşte kendisini zühte ibadete verdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, benim sünnetim bu değildir diyerek Osman radiyallahu anh'ı bundan uyarıyor. Nefsinin senin üzerine bir hakkı var, şunun hakkı var, ailenin senin üzerine hakkı var diyerek bunları da sayıyor. Bakın bu hakka nasıl bir hak. Senin kişinin yani eşiyle ilişkisinde dahi ecir var. Yani e, hayır yollarının çokluğuna dikkat edin. Sen sadece namaza verdin kendini, sadece orca verdin, bak bu yol değil. Sünnetteki yol, eğer sen sünnete riayet edip, hayır, nafile ibadet tarzından şeylerini de sünnete göre yaptığın zaman, senin eşinle ilişkin dahi sana ecre dönüşüyor. Haramdan uzak duruyorsun. Bu sana bir sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu bir günah gibi görmeyin. Yani kadınlardan uzak durmayı sanki Allah'a yakınlaşma gibi e, düşünmüştü bu sahabeler. Üç tane sahabe soruyor ya, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ibadet Ben diyor kadınlarla evlenirim, bu benim sünnetimdir. Gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında ibadet ederim, benim sünnetim bu. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam, benim sünnetim bu diyor. Kim sünnetimden yüz çevirse benden değildir. İşte sadece Kur'an'la meşgul olmak, sürekli Kur'an'la meşgul olmak, sürekli namazla meşgul olmak değil demek bir sünnet olan yol. Farz olanların dışında kişinin dileğine bırakılmıştır. Kur'an okur, Kur'an'dan belli bir bir dedinir. Mesela günlük bir cüz okusa ama günlük okusa bunu, ihmal etmeden devam etse. Büyük bir kazanç. Keçi bundan sıkılmaz da bir cüz dediğin kaç sayfa? Şey, e, hizb diyeceğim. Cüz diyorum. Hizb. Hizb. Kur'an böyle hizblere bölünmüştür. Kaç sayfa? 10 mu? Emin misin? Yoksa 5 mi? Yani kişi günlük 5 sayfa Kur'an okusa bu ne onu sıkar, ne işinden gücünden alıkoyar. Ama az, ama devamlı olsa, yani her gün yapsa bunu. dokunmaz ve ondan istifade eder. Her günde e, ejri ona yazılmaya devam eder. Günlük iki rekat nafile namazı kılsa, yani sevad sünnetler haricinde söylüyorum bunu. Mesela koşuk namazı olabilir veya iki rekat gece namazı. İki rekat çık sadece. Ama bunu devamlı yapsa bu büyük bir kazançtır. Ama İbn-i Amr'ın kıssasında geçtiği üzere bu çok yüklenmek istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izin verdiği en yüksek noktadaki ibadetleri yapmak istedi ve yaşlandığında dedi ki Keşke Allah Resulü'nün ilk söylediğini kabul etseydim. Şimdi ağır gelmeye başladı diyor. Terk etmek de istemiyorum diyor. Zorlana zorunlu yapıyorum diyor. Yani sana ağır gelmesin. Halk arasında şöyle bir söz yayılmıştır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış diye. Bu lafıza bir asıl yok bu hadisin. Fakat hadisin aslı şuradan gelme. İm'el ki dünya, dünyada amel et. ne gibi? ''Hiç ölmeyecekmişsin gibi amel et.'' Yani şu i̇bn Amr hadisinin bir yorumudur aslında bu söz. Dünyada hiç ölmeyecekmişsin gibi amel et. Hiç ölmeyeceğini düşünen kimse nasıl amel eder dünyada? Her gün, her gün yani binlerce rekat kılar mı, yüzlerce, onlarca rekat kılar mı namazı? Nasılsa hayat uzun, günlük işte diyelim on rekat kılayım ben der. Mesela böyle hesap eder. Yarın ölecekmiş gibi de diyor, ''Ahiret için amel et.'' bu yorum dedik. Hadisin lafzı değildir. Ama yarını öreceğini düşünerekten yani amellerini komple boşlama. Ne amellerini koyu ver. Ölümü unutmuş gibi. Ne de tamamen amele kaptırıp da e, dünyada vazifelerini ihmal etme. Yani mesela kişi kendisini sürekli ölüme odaklasa, tek düşüncesi ölümü olsa dünyada hiçbir şey yapamaz. Yemek bile yiyemez. İçtiği sudan bile tadılamaz. Ama böyle istemiyor bak. Hanzala radiyaların hadisinde olduğu gibi. Bazen öyle, bazen öyle diyor. Yani hepsinin dengeli olarak. Fakat bu ölümü unutacağın anlamında değil. Ölümü çokça anacaksın. Fakat bütün işin ölümü düşünmek olmayacak. Haklar var, vazifeler var dünyada. İnsanlarla ilgili, Allah'ın haklarıyla ilgili. ilgili. Ee, ve eşyanın hakları ile ilgili, hayvanların hakları ile ilgili. Hayvanlar da dahil buna. Hayvanların da çünkü hakkı var. Sürekli namazla meşgul olmayı yasaklıyor. Kadınlardan uzak durmayı yasaklıyor. Bununla beraber kişi meşru bir evlilik yapıp da meşru ilişkisinden dolayı sadaka icra alacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir taraftan nefsinde hazzı bu. Yeme içme Tamamen yeme içmeyi terk etmeyi emretmiyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bunu yasaklıyor. Mesela et yemeği, kendilerine haram kılanları yasaklaması gibi. Yiyeceksin ama çok yemeği yasaklıyor. Çok yemeği israf olarak. Mesela mü'min tek mideyle yer, kafir ise yedi mideyle yer diyor. Bunun var doluş kısası da şöyle, bir müşriklerden birisi esir olarak getiriliyor. Buna yemek verildiği zaman boyuna yiyor. Doymuyor bir türlü. Süt mü veriliyor? Sütlü, sütlü. sütlü değil mi? Doymuyor bir türlü. Kaplarca içiyor. Müslüman oluyor sonra bu. Tek. Kap yetiyor. Doyuyor yani. Daha dündü yani onun doymaması. Allah Resulü Vesselam böyle diyor işte ondan sonra. Kafir yedi mideyle yer. Mümin tek mideyle yer. Yani iman seni hiç yememeyi, yani tamamen yemekten yüz çevirmeyi gerektirmiyor ama... ...ölçülü, dengeli yemeği emrediyor sana. Çok yememeyi, israf etmemeyi. Bunun gibi e, dengeli bir ameli emrediyor. Kişi bunu yaptığı zaman yediği yemek kendisine ibadetmiş gibi oluyor. Mesela helalinden az da olsa çok yemeyecek, doymayacak, doyduktan sonra yemeyecek şekilde yediği zaman... Bu yemekten dahi kişi ecir alabilir. Aslen mübah olan bir fiildir. Ama bunu ne niyetle yiyor? Bakın müminin niyeti amelinden hayırlıdır dedik ya. Ne niyetle yiyor? Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirebilmek maksadıyla yiyor. Allah'ın farz kıldığı hakları eda edebilmek maksadıyla yiyor. İşte bu yemek dahi kendisine ecir oluyor. Hatta eşinin ağzına koyduğu lokma bile bundan dolayı da ecir alır buyuruyor. Hadis de malumunası. Evet. Hiçbir iyiliği küçük görme. Bu kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa yine Ebu Zer radıyallahu anh, gelen bir rivayet. Ee, bu hadis de aktarmış olalım. 122. hadiste bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Hayır yollarının çokluğu babı devam edecek. Subhaneke ve bihamdike ve tebârakesmuke ve teâlâ ve lâ ilâhe gayruk.